...hazırlayan ve Çelenk Barkra. Merhaba. İyi haftalar. Ben programcınız Çeleng. Ağustos ayını hariçten sanat programında Türkiye'ye ayıracağımı daha önce belirtmiştim. Ee, Türkiye'de dünya çapındaki sanat gündemini e, ilgilendiren bir takım sanat e, sergilerine ve projelerine yer veriyorum. Bu ay böyle geçiyor. Daha önce Arter'den ve Pera Müzesi'nden uluslararası nitelikli sergilere yer verdim. Bu hafta ise Salt Galata gündemimde Slavzent Tatar Saltlı bir kolektifin e, 27 Ağustos'a kadar devam eden bir sergisi var. Dolayısıyla son iki haftasında gördüğünüz gördüğünüz sonrasında onlar da yeni sezona yeni bir sergiyle giriş yapıyor olacaklar. Salt araştırma ve programlardan Gökçen Demir Kazık konuğum. Gökçen hoş geldin. Hoş bulduk Cenk. Gökçen gelecek vadeden küratöryel ve editöryel pratikleri olan bir isim. Ayağının tozuyla Ramallah Tel Aviv'den geldi. O yüzden ayrıca İstanbul'a da hoş geldin diyorum. Evet, Stüdyoda şu anda var. valizi yanımızda. <gülüyor> ve pek yakında da Beyrut'a yerleşecek. En azından bir on aylık bir periyot için orada araştırma ve çalışma yapma imkanı olacak. İşte ikisi ...sizin arasında hariçten sanat dinleyicilerine... Açık radyo takipçilerine Gökcan'ın da biraz nelerle uğraştığını anlatma fırsatı niteliğinde bu. Zira Slauzen Tatars e, sanatçı kolektifinin Saltgalda'da yaptığı serginin e, süreçlerine hakim bir isim. Onlarla çok yakın çalıştı. E, hemen girelim istersen. Slauzen Tatars kimdir? Slav yani böyle bir sanatçı, bir şahıs adı gibi durmuyor. Hiç bilmeyen birisi için Slavlar ve Tatarlar olarak Türkçeleştirebileceğim bu kolektif e, neyle iştigal eder? Slauzen 2006-2007 yılı gibi bir okuma grubu olarak başlıyor aslında. E, sanatçıların başlattığı bir oluşum. Daha sonra e, efemeralar, e, posterler da yapmaya başlıyorlar. E, kitaplar derlemeye başlıyorlar. Araştırma yapmaya başlıyorlar. E, daha da sonra e, objeler ve yerleştirmeler yapmaya başlıyorlar. E, Slauzen Tatarysi kendilerine Berlin e, duvarının doğusu ve Çinsettinin batısında kalan coğrafyayla e, ilgilenen bir grup olarak görüyorlar. Dolayısıyla e, bütün işleri de buradaki farklı kültürler, diller, e, bunların aralarındaki, e, bunların arasındaki çatışmalar. Benzerlikleri e, e, incelemeye adamış durumda. O yüzden Slavlar ve Tatarlar. Evet, Tatarlar. Aynen. <gülüyor> yani zaten Slavlar ve Tatarlar da onlara göre bir şekilde seotipik bir biçimde e, bu coğrafyada yaşayan ana kavimleri e, özetliyor. Harika. 22 Haziran'da açtınız Salt Galata'da Hı -hı. E, Salt Beyoğlu Şu sıralar kapalı onun açılışında ayrıca bekliyoruz. Ve 27 Ağustos'a kadar devam edecek bir sergi. İki aylık bir sergi bu. E, sadece eksi bir alt kattaki sergi salonu değil aslında binayı da yayılmış bir sergi. Hı -hı. Birazdan bunu da konuşacağız. Farklı alanlarını kullanıyor e, Salt Galata binasının. E, aynı zamanda da turlayan bir sergi. Yani gitti daha önce başka yerlerde Slavsenta Sla Tarzan sergisi olduğu birebir aynısı olmasa da Saltgalata bu tur rotasının ortaklarından biri, ortak kurumlarından biri ve 27 Ağustos'ta sizdeki sergi kapandıktan sonra da tur devam ediyor hı hı. olacak. Tabii ki farklı varyasyonlar, ekler vesaire olacak. mekana adaptasyon söz konusu. Ve bir diğer özelliği de kendi e, ifade edişleriyle Slavs and Tatar'sın, Mid Career Survey yani kariyer ortası bir gözden geçirme sergisi olarak nitelendirebilirim. E, bunu sen nasıl tarif edersin bu Mid Career Survey olarak hı hı. ifade edişlerini? Artı Bu sizin de bir ortağı, sizin de mekanlarından biri olduğunuz e, Salt Galata'da şu an devam eden serginin rotası nedir? Farklı yerlerde nasıl e, formatlara bürünüyor? Biraz bunu konuşalım istersen. Tabii. E, 2017 yılındayız. Dolayısıyla 10 yılı devirmiş bulunuyor Slavzant Tatar's. E, dolayısıyla kendi içlerine dönüp bu zamana kadar ne yaptık? diye bir bakma arzusu içindeler bir, e, konuştuğumuz kadarıyla da. Biz daha ziyade hani sergi evet. kullanımları da, müzelerde retrospektif kelimesine aşinayız mesela ama evet. daha hani artık kariyerinin sonlarına gelmiş olgunlaşmış sanatçılar için kullanılan bir bakış açısıdır. Bu daha orta asla dünyada kullanılıyor tabii ama Türkiye'de çok da yerleşmiş bir e, tanım olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden özellikle açmak istiyorum. Aynen. Bizde zaten çok yerleşmiş bir karşılığı olmadığından dolayı kapsamlı sergi E, tanımını e, tercih ettik. E, Retrospektif kadar iddialı bir sözcük kullanamayacağımız için. <gülüyor> e, ilk defa Varşova'da açıldı bu sergi. E, yine Ağızdan Ağız adıyla açıldı. E, daha sonra Tahran'a gitti. Zaten e, sanatçılar kendileri Tahran ve Varşova'da yaşamış, çalışmış... ...Varşovalı bir galeri Slauzen Tatarz'ı temsil ediyor. Yani orada da sanat pratiklerini aslında... ...iki kilit kenti olarak ifade Aynen. edebiliriz sanki. Varşova ile Tahran'ın değil mi? E, Slauzen Tatarz'ın kurucularından kaşa... E, ...Polonyalı. E, Payam da e, Amerikalı ama İran asıllı Amerikalı. Hı hı. Dolayısıyla bu iki şey onlar için çok önemli... E, ...şehirler ama aynı zamanda İstanbul'da bir... E, ...bir köprü olarak... ...belki bu iki şehrin arasında bir hı hı. köprü olarak çok önemli bir yer kaplıyor. Ee, onun dışında zaten bu coğrafyaya dair yaptıkları birçok iş de var. Bunları daha sonra konuşabiliriz ama e, hani ona gelmeden ben şeyi aslında söylemek istiyorum. Ee, senin de dediğin gibi e, hangi şehre giderse zaten işlerin çoğu mekana dair, kültüre dair bir hassasiyetten doğduğundan dolayı e, sergi de o şehre göre cidden çok değişiyor. E, çok e, belli sebeplerden dolayı Ee, mesela burada gösterdiğiniz bir işi e, Tarhan'da gösteremeyebiliyorsunuz çünkü <gülüyor> orada da yani Tarhan'da çok ciddi bir e, sansür e, pratiği var devlet <gülüyor> tarafından uygulanan e, hatta serginin adı bile orada aslında değişti küçük bir oyun yaptılar onunla da e, ağızda biraz müstehcen bulunduğu için e, burundan buruna yaptılar <gülüyor> serginin adını çok güzel <gülüyor> Hemen o zaman oraya geçeyim mi? Zaten bir soru. Aklımda olan soru oydu. Yani Slauzen Tatars... Sergi aynı zamanda seksi bir başlığa sahip diyebilir miyiz? Müstehcen yani en azından. Ve bu muzipliği veya da muzurluğu Slauzen Tatars'ın bütün sanat pratiğinde görüyoruz. Hem böyle dil oyunları, kelime oyunlarıyla farklı farklı farklı konotasyonlara sahip farklı anlaşılabilecek, müstehcen anlaşılabilecek... Ee, ...isimler buluyorlar... ...hem yapıtlarını adlandırırken... Hı hı. ...hem sergi adında ağızdan ağızdan örneğinde olduğu gibi... ...ya da The Wizard of Öztürkçe... ...yani... E Oz büyücüsü yerine mm -hmm. The Wizard of Oz yerine The Wizard of on üzerine bir nokta koyarak öz ve yanı da mm -hmm. Türkçe eki gibi. Böyle müdahaleleri, değiştirmeleri, kelime ve dil oyunları var. Zaten kendi dil pratikleri de, kendi sanat pratikleri de daha doğrusu e, dil, dil bilimi, dil politikalarına mm -hmm. çok odaklanıyor. Dolayısıyla çok da tesadüfi olmasa gerek ama aynı zamanda görsel olarak da böyle çok oyuncu, mm -hmm. e, içinde oyun barındıran, çok renkli, kiç, hatta böyle yine ...seks konotasyonları olan... ...bir hani pole dancing yapan bir Hı -hı. dil gibi... Hı -hı. ...bir işte kilotlu çorap giymiş bir kadın bacağı gibi... ...pek çok unsurlar koyuyorlar... ...bu anlamda ağızdan ağızdan ne demek... ...ve sen onların kullandığı bu... ...stratejiyi nasıl buluyorsun genel itibariyle? E, ağızdan ağızdan... E, ...bence ilk etapta... ...hakikaten nasıl ağızdan ağızdan söz değişiyorsa... E, ...durumlar farklı hallere e, bürünüyorsa azdan da aslında farklı coğrafyalarda benzer olguların nasıl farklı yorumlandığını işaret ediyor. Ama bir yandan da senin işaret ettiğin, işaret ettiğin gibi çok oyuncu bir yanları da var. Benim kişisel düşüncem hı hı. bu oyuncu yanın aslında monolitik tek tip düşünceye karşı bir duruş olması. Yani bunu yapın ya da şunu yapın, bunu düşünün ya da şunu düşünün demiyorlar. Çok opsiyon veriyorlar ama bunlar da birbiriyle Çeliştiğinden dolayı e, Bazen e, sizi ortada bırakabiliyor Karşınızdaki obje Veya değiş e, Dolayısıyla e, Bu açıdan bakıldığında e, Ben e, Bu Müstehcen Denilebilecek <gülüyor> e, Referansları ya da Oyun, e, popüler kültüre çok, çok. O, damardan <gülüyor> <gülüyor> e, referansta bulunan e, durumları veya objeleri... Adlandırmalar da tabii. Adlandırmalar da var. Aynen. E, hem Bunları aslında e, yine bir statükoyu kırma yani çok böyle yüksek kültür... ...değil... <gülüyor> ve, e, ...çok böyle popüler kültür değil... ...bir arada durma ihtiyacı... ...ve arayışı olarak da görüyorum. Araştırma temelli bir grup... ...yani Hı -hı. aslında zaten bir okuma grubu... ...olarak çıktığını yani. söyledin ...ama hani sonuç odaklı değil de hakikaten... ...süreç odaklı, asıl araştırma yapan... ...bazen sonucunda hiçbir yapıt... ...obje ortaya çıkartmadan... Hı -hı. ...ilerleyen bir kolektiften bahsediyoruz. Sıklıkla pratikleri sadece... ...sunum, performans... ...yani böyle bir konuşma, bir sunum, Hı -hı. bir performans tan ibaret olabiliyor ya da bir kitap yapabiliyorlar Hı -hı. bir yayın yapabiliyorlar vasta saltın da bence genel olarak Misyonuna çok uygun. Hı hı. Yani orası da bir araştırma kurumu. Kendini bir sanat mekanı, sanat merkezi olarak tarif etmedi hiçbir zaman örneğin. E, dolayısıyla çok uyumlu buluyorum. Hatta e, şey çok hoşuma gitti. Sizin onların daha önce çıkarttıkları, yayınladıkları kitaplara da yer verdiğiniz bir bölüm bir enstalasyon da diyebilirim hı hı. ona. Sağlık araştırmanı yani o kütüphane ve çalışma alanın içinde yer alıyor. E, ve açılış döneminde de, Haziran ayında da bir sunum performans da hayata geçirdi. Sunum performans kelimesi bile aslında. Hani Türkiye Sanat çevreleri için biraz yeni yani sunumu evet. biliyoruz performansı biliyoruz <gülüyor> ama sunum performans ikisinin arasında olan bir şey. E, genel olarak Salt'ta sizin yürüttüğünüz e, pratikle Slauzen Tatar'sın pratiğini nasıl bu anlamda örtüştürürsün ve özellikle bu hani kitap yayın vesaire meselesini biraz açmak istiyorum. E, Slauzen Tatar'sın aslında kendi pratiği iç, içinde... E... ...birbiriyle çelişiyor denilebilecek... E, ...bir takım farklı... E, e, ...nasıl diyeyim... ...çizgiler var. Hı hı. Yani bunların arasında böyle slogan atarcasına... ...provake posterler de var. Ama kitaplarına baktığınızda... ...hakikaten... E, ...çok ciddi bir akademik araştırma... E, ...gerektiren... E, ...makaleler de görüyorsunuz ve... Bu ...makaleler kendi pratikleri hakkında... ...olmayada biliyor bazen. Yani... E, Erken modern dönemde e, veya işte Barbuşat döneminde e, Hindistan'da resim üzerine hı hı. E, işte saç e, bakım pratikleri vesaire üzerine makaleler de olabiliyor. E, bu bunun araştırmasını zaten e, şu noktada kendileri de yapmıyor. Başka araştırmacılardan e, destek alıyorlar ve onları davet ediyorlar bu yayınlara e, katılmaya. E, Neler var Türkiye'de bu anlamda aslında İstanbul'a evet. geçmişte geliş gidişleri hem işte Salt'la hem İstanbul modernle geçmiş dönemdeki çalışmaları da bu araştırmalara katkıda bulundu ya da İstanbul'a Türkiye odaklı araştırmalar da yaptılar belki onun sonuçlarından birazcık örnek verebilirsin yayınları anlamında. Ee, evet, salta geldiğimizde e, belki şeyden bahsedebilirim biraz. Saltın karakteri, Selin'in karakterini Hı -hı. nasıl belirledi veya sahada Tatar sargını nasıl yaklaştı. çok iyi oldu. Evet, kesinlikle. Ee, bir araştırma kurumu olduğundan dolayı da salt Slaventaharis bu yanı pratiklerin bu yanını öne çıkarmak istediler ve işleri de seçerken özellikle tarihsel olgulara, tarihsel değişim ve dönüşümlere yer veren işleri seçtiler. Yani bunlardan mesela belki de en göze çarpan, en sayıca da fazla olanı Love Letters, aşk mektupları hı hı. diye bir seri. Burada özellikle Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetleri olarak adlandırılan Orta, Asya. Orta Asya'da <gülüyor> e, dil dile dair değişimleri ele alıyorlar ve bunun e, dile dair değişimlerde devrimci ideolojilerin yerini e, inceliyorlar. E, aslında hani çok devrimci e, ideallerle ortaya çıkan Sovyetlerin nasıl aslında bir baskı aracı olarak e, dili ve kirli alfabesini öne sürdüğünü ...mesela ortaya çıkan işler var. Türkiye'ye geldiğimizde... ...Türk Dil Kurumu'nun... E, ...aslında nasıl geçmişle... E, ...tamamen... E, ba ...bağımızı... ...bir anlamda kopararak... E, e, ...Türkçe'yi... E, ...baştan sona yenilediğini görüyoruz. Yani buna dair çok mizai... E, ...göndermeler var. E, bunun dışında... E, Lektör diye bir iş var. Hı hı. E, bu İstanbul Modern'de ilk defa yaptıkları araştırmadan e, yola çıkan bir iş. E, Yusuf e, Kutadgu Kutatgubilik e, adlı metni 6 farklı dilde e, okunuyor ki bu aslında 6 farklı dil e, bu işin nerede gösterildiğinin bir belli niteliğinde de hı hı. aynı zamanda. E, bu diller Uygurca, Türkçe, Farsça. Almanca, e, Arapça, lehçe ve tabii, lehçe. Hı -hı. Aynen. Yani uygu, aslında tabii eee Uygur Özerk Bölgesi'nde gösterilmiyor ama eee Kutatku birlik Uygurca olduğundan dolayı eee tabii ki e, o ses kaydı olmak zorunda. E, ...bu altı kayıtta aslında birbiri... Yani ...senkronize bir biçimde aynı anda... E, ...mekanda duyuyorsunuz. İşin hikayesi çok enteresan evet. tabii. Yani Kutat Kubli'nin 11. Aynen. yüzyılda yazılmış daha ...hani Makgeveli'nin prensi vesaire Aynen. olmadan... ...çok önceki dönemdeki bu... E, ...gelecek hükümdarlara... hani ...hükümdar varislerine ya da prenslere diyelim... ...tavsiye niteliğindeki metinlerin... ...belki de en önde olanıdır. Hı hı. Bir de... ...biz de Türkiye'de nedense resmi ideoloji... ...bunu hani böyle Türk edebiyat örneklerinin... ...ilklerinden kabul ederiz. Hı. Oysa Türkçesini anlamak... ...tabii 11. yüzyılda ve Uygur... ...senin de bahsettiğin evet. Türkçesiyle yazıldığı için... ...yani kısmen hala tabii ortak... ...kelimeler var. Özellikle yine senin... ...dediğin bu öz Türkçeleştirme, TDK... Hı. ...vesaire o onların politikasıyla... ...belki daha çok biliyoruz. Çünkü Osmanlı döneminde... ...belki daha azını anlardık o metinlerin... Evet. ...diye düşünüyorum. Çünkü daha Arapça... ...ve Farsça'nın etkisi daha yüksekti. Ee, o yüzden orijinalini bir de kaydediyorlar Tabii en yakın dil olan Türkçeyi kaydediyorlar Tabii. ve İstanbul'da Türkiye'de bunu araştırmasını yaptıkları için sonra lehçe de çok enteresan çünkü lektor kelimesinin geldiği evet. yer ilginç tamamen zaten çeviri meselesine Hı -hı. odaklanıyor belki onu söylemek istersin aynen tam ona geliyordum ben de zaten e, 1980-90'lara kadar yani e, Sovyetler Birliği'nin neredeyse dağılıştığına kadar e, sinemalarda aslında e, dublaj pratiği çok fazla yok Polonya'da Hatta Rusya'da da, Rusya'da dahil hı hı. edilebilir buna. Altyazı pratiği de yok. Altyazı pratiği <gülüyor> i̇şte de yok. Değil. Bunun yine ne var? Ee, bir okuyucu var. Lektör hakikaten aslında okuyucu demek. Ee, Lehçe'de. Ee, bu okuyucu daha önceden çevirmiş metni. Ee, ikinci bir ses olarak... Ee, ...okuyor yani konuşmanın üstüne konuşma duyuyorsunuz. Aslında konsekütüv çeviriymiş gibi, ardıl çeviriymiş gibi algıladığımız bir şey. Bu arada eskiden İstanbul Film Festivali takipçileri bunu hatırlarlar. Ben küçüktüm yani <gülüyor> hayal meyal hatırlıyorum. kendim birebir seyrettim ve emin değilim. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ee, ama şunu hatırlıyorum. Ee, yani en azından biliyorum ki... Film festivalinde de filmler orijinalinden yayınlanırken birisi sahnede oturup ardıl çeviri yapardı. Daha önceden çevirisi yapılmış metinler olabildiği gibi daha ziyade ardıl çeviri dediğimiz yani duyup o esnada çevirdiği bir e, teknik uygulardı. E, Lektör de bu Polonya'da hala yaygın. Bir de şeylerde de Sovyet coğrafyasında çok da, görüyorum aynen. ben bunu. Mesela hala böyle eski Sovyet coğrafyası diyeyim. Hala Azerbaycan televizyonlarında falan bazı Amerikan böyle Hollywood filmlerini bu tarz hem orijinalini duyarak <gülüyor> hem üstüne gelen çeviriyle dinleyebiliyorsunuz. Lektor da buradan geliyor. tabii e, asıl sergi yani galeri olarak kullandığınız yer değil, Hı -hı. girişin alt katı, eksi birinci katta. Lektor bu rahlelerin operör gibi yani daha doğrusu rahle biçimdeki operörlerle bütün alanında bütün bu dillerle sarmalıyor, çepeçevre ediyor. Hı -hı. Bence duysal olarak... ...sanatçıların aslında ne yapmaya çalıştığını... ...kolektifin aslında ne yapmaya çalıştığını çok iyi özetliyor... O anlamda güç güçlü bir iş olduğunu düşünüyorum doğrusu ve bu süreci devam ettirdiklerini. E, ben çok konuşmuş oldum ama e, hariçten sanat programındayız açık radyoda. Ben programcınız Çelenk, asıl konuğumuz Gökcan Demir Kazık. <gülüyor> Kusura bakma Gökcan, ben de heyecanlandım biraz doğrusu. E, tabii yani vurgulamak istediğin işlerden biri bu aşk mektuplarıydı. Love Letters'dı, bir diğeri Lector'du. İstersen şuna da he, hemen geçelim. Sadece böyle standart bir e, sanat galerisinde ya da saltın sergi salonunda e, görebileceğimiz bir sergi değil bu. Ağızdan ağız asıl tatarsın. 27 Ağustos'a kadar süren sergisi. Bütün binaya yayılıyor. Geçmişte de bunun örneklerini gördük ama herhalde en bütüncül olarak bütün bina yayılmış sergi şimdiye kadar saltta belki de benim fark ettiğim e, sergi buydu. Bu bi, bir döneminde başlangıcı olarak da Hı -hı. görüyorum. Önceki salt ekibiyle yaptığım konuşmalardan hatırladığım kadarıyla. Farklı katlarda e, binaya nüfuz etmiş işler var. Biraz sergi ...sergiyle bina arasındaki ilişkiden... ...senografiden bahsetmek ister misin? Tabii. E, ilk girdiğinizde... E, ...sizi kitap kebap karşılıyor. Bu, e, en popüler işleri evet, herhalde. E, aslında metodolojilerini de... ...bir anlamda özetleyen bir iş. E, çünkü... E, ...bu işte... ...dört e, beş tane kitap görüyorsunuz. Şişe geçirilmiş. Diagonal bir biçimde e, şiş... E, ...bu kitapları kesiyor... E, bu kitapların arasında çok farklı, daha doğrusu bu kitaplar birbirinden çok farklı kitaplar. E, aralarında e, İran'da din üzerine bir kitap var, Rus halk masalları üzerine bir kitap var. Sanırım e, çok da emin değilim çünkü okuyamadığım dillerde olduğundan <gülüyor> dolayı e, bazılarını aşağı yukarı kestirebiliyorum. E, mesela Nasreddin Hoca'nın daha böyle Orta Asya yorumlarına dair bir kitap var. Hı hı. Ee, bunun dışında Sufizm üzerine bir kitap var. Dolayısıyla e, bu birbirinden çok farklı disiplinlere e, mensup kitaplar e, aynı düzlemde bir araya geliyor. ve e, aslında e, mesela Anglo-Sakson Akademisi'ndeki yatay e, çalışma metodunun çalışması e, Hatta küçük, biraz küçük, ötesinde. kütüphane ve kataloglama anlayışında diyebiliriz evet. değil mi? Evet, bunun da biraz ötesinde yani hani bu farklı şeyleri bir araya gel getirip biraz ondan biraz bundan almanın ötesinde de aslında kesiyor. Hı hı. Yani hem yüzeysel e, bir durum var hem de hakikaten çok derinden derine ilerleyen bir durum var. Dolayısıyla bu e, aslında çok böyle... E, e, mizahi bir açıdan as konuya yüzeysel bir yaklaşım getiriyorlarmış izlenimi verirken bir yandan da aslında çok ciddi bir bilgi birikimiyle bunu yapıyor e olmalarını bence e şey yapıyor özetliyor. Toptok kebap yapmak gibi diyebilir miyiz? Çok basit gibi gözükür ama doğru e şeyi, malzemeyi doğru yere koyup o ikisi Hı. arasında ya da pek çoğu birbirine nüfuz etmesini sağlamazsanız Örneğin işte patlıcanın ete vesaire. Hani o doğru e, kombinasyonu, doğru zamanlama, doğru pişirmeyi uygulamazsanız bir şeye benzemez. Tabii lezzetlerin ama, birbirine geçmesi gerekiyor. <gülüyor> ama sonuç kebap olursa da, iyi bir kebap ortaya çıkarsa da ne ala elbette. Ee, peki. Başka başka. Senin bahsetmek istediğin. ...vurgulamak istediğim bir iş olur mu? Zaten iki haftası kaldı serginin... ...27 evet. Ağustos'a kadar... E, ...gezmek mümkün... ...bir e, monografi de yayınlandığını biliyorum ama... ...bunun yayını siz yapmıyorsunuz... E, ...yeni çıktı... ...bildiğim kadarıyla... Evet Salt'ın e, destek olduğu Hı -hı. bir yayın... ...ama çok yeni... ...daha e, bizim elimize bile ulaşmadı... ...dolayısıyla... E, ...çok da inceleyebilmiş değiliz... Ee, ...ama çok yakında... E, ...Salt araştırmada incelenebiliyor okay. olacak diye umuyorum... Walter Koenig tarafından... <gülüyor> ...yayınlanmış bir e, monografi olacak... ...tam da işte kariyer ortası... ...gözden geçirmesini <gülüyor> bu sefer de bir... ...kitapla bir yayınla taçlandıracağını... ...söylemek mümkün... E, ...Gökçen çok teşekkür ederim... ...Ağızdan Ağızda Sergisini seninle konuşmuş olduk... ...Slavzen Tatars e, kolektifinden... ...22 Haziran'da açtığınız sergi... ...27 Ağustos'a kadar... ...Saltın Galata'daki... E, ziyarete açık. Tamamen ücretsiz olarak gezebileceğiniz e, sergiler, karıştırabileceğiniz kitaplar. Bu arada tabii ki saltın araştırma bölümünde de başka bir takım yayınları da değerlendirmeniz ve güzel vakit geçirmeniz mümkün. E, Bienal döneminde yeni sergi açacağınızı biliyorum. Onu da Hı. kısacık buradan adıyla da olsa duyurmuş olalım. Ne zaman başlıyor? Nedir? E, tabii. E, yeni sergimiz e, tasarım ve mimari, daha çok mimari tarihi üzerine e, bir sergi. İşveren sergisi. E, mimarlıkta işverenlerin aslında ne kadar e, önemli bir yer tuttuğunu e, her ne kadar şu anda böyle yıldız mimarlar dünyayı dolaşıp e, işte konuşmalar yapıp herkese e, etkiliyor olsa da aynı zamanda e, bilgili ve ilgili bir işverenin de ortaya nitelikli e, bir e, mimarın çıkmasının ne kadar önemli olduğunu İnceleyen ve bunu Türkiye'den e, yakın dönemden ve aynı zamanda hatta Osmanlı'dan bile örneklerle e, inceleyen bir sergi. Müthiş. 13 Eylül'de açılıyor. Tamam. Bienal döneminde kendi Aynen. hareket kazandıracak sergilerden biri. Bu sefer mimarlık ve tasarım alanında olduğunu söyleyebiliriz. Ben kalan süremi yine bir duyuru yapmaya ayırmak istiyorum. Gökçen çok teşekkür ederim sana. Ben de teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki programları mesela Beyrut'tan telefonda bağlanıp bize oradan <gülüyor> haber getirebilirsin. Öyle gönüllü muhabirlerimiz de oluyor hariçten sanat programında. Bu sefer uluslararası bir programı duyurmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta da biraz buna süre ayırdım. Bir müzik parçası çalmaktansa yurt dışında Türkiye'den sanatçıların ilgisini çekebilecek misafir sanatçı programı ya da akademik programlar hakkında zaman zaman duyurular yapıyorum. Site International Dezar... Paris'te e, oranın köklü sanat kurumlarından biri. Orada 2009 yılından beri Türkiye'nde bir atölyesi var. Yılda 3-4 sanatçıya misafirlik, 3-4 e, sanatçıya misafir sanatçı programı ile ağırlama imkanı sunuyor. 2018 yılında 4 e, sanatçı ağırlayacak ve başvurular şu anda açık. 8 Eylül tarihine e, kadar başvurabiliyorsunuz. E, sitedezar@iksv.org adresine iletmeniz gerekiyor. ...gerekiyor 40 yaş altı İngilizce ya da Fransızca bilen çünkü orada bu dillerden birini en azından kullanmanız gerekir ki e, derinlikli araştırmalar ve bağlantılar sağlayabilin ve görsel sanatlar, deneysel film tasarım ve performatif sanatlar gibi alanlarda çalışıyor olmak yeterli. Ayrıntıları İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın İKSV'nin web sitesinden zaten alabilirsiniz ama oraya gidip 3-4 aylık bir periyotta yaşayıp çalıştığınız zaman dünyanın farklı coğrafyalarından 300 55 civarı sanatçıyla. ...aynı yeri paylaşıyor... ...tabii ki kendinize ait bir stüdyonuz ve kalacağınız yer olacak ama... ...aynı havayı soluyor... ...onlarla da çeşitli bağlantılar ve işbirliği kurabiliyor olacaksınız... De ...internasyonel dezar... 7 kişilik bir jüri değerlendiriyor olacak... Ee, ...başvurularınızı içlerinde ben de varım... ...zira programın zaten Fransa'da Türkiye mevsimi sırasında... E, ...Banu Dicle ile birlikte geliştirdiğim, kurduğum ve hayata geçirdiğim bir programdı... ...İKSV bünyesinde... 2000 e, E, ...2029'a kadar 20 yıllık bir program olduğu için devam edecek. Uzun soluklu, şimdiye kadar 31 sanatçı ya ev sahipliği yapmış... ...Türkiye'den sadece 31 sanatçıya böyle bir e, olanak sağlamış bir program. Sizin de ilginizi çekiyorsa Paris'te 3 aylık bir periyotta yaşayıp çalışıp araştırma yapmak... ...lütfen başvurunuz 8 Eylül'e kadar başvuru imkanı var. Sonrasında da bir mülakatla ikinci bir e, aşama geçecek. Ee, önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa Baksı Müzesi'nden haberler getiriyor olacağım. Her ne kadar Türkiye'den bir yer olsa da aslında hakikaten hariçten bir yer. Dolayısıyla özellikle gündeme getirmek istiyorum. Ee, sonraki haftalara tabii ki bakacağız. Yavaş yavaş bienal gündemimize giriyor. Teknik masadaki Robya'ya e da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hariçten sanat Gezegenden kültür sanat haberleri